Allah'ın verdiği nimetleri hep tefekkür etmek. Kur'an'ı bir tefekkür etmek. Cenab-ı Hak verdiğim nimetleri sayamazsınız buyuruyor. En büyük nimet Kur'an-ı Kerim nimeti. Er-Rahman, Allemel, Kur'an, Halakal, insan, Allemül, Meyan. Kur'an'ı Allah'a öğretti buyuruluyor. Ve insanı yarattı buyuruluyor. Demek insan din için yaratıldı. Bir imtihan için yaratıldı. Allah'a yaklaşabilmek için yaratıldı. Başka bir maksatla yaratılmadı insan. Ve Kur'an mesajlarına bir gönül verebilmek. Cenab-ı Hak ne gibi mesajlar verir? Bir faniden mektup gelse on sefer okuyoruz. İbadetlerle bahsettiğimiz gibi Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyor. Beden ve kalp ahingi içinde ibadet edebilmek. İbadetin bir lezzet haline gelebilmesi. Salihlerle, sadıklarla beraber olabilmek. Çünkü her şeyden bir enerji çıkar. Nasıl bir insanın, yüzüm masanın baktığıma gözünden anlarsın o insan yorgun mu, dinç mi, hasta mı? Saatli mi, saatsiz mi? Nereden? Gözden çıkan bir enerjiden anlarsınız. Yani o enerjiden daim kalpten çıkan bir enerji var. İşte sahibi bu enerjiyle sahibi olur. Cahiliye insan en zirve insan haline geldi. Yani kalbin pozitif enerjiyle dolması lazım. Onun geceler çok mühim. Cenab-ı Hak gecelerde istiğfara davet ediyor. Tabi gecelerde icabet edebilmek için geceye de kalbin o şekilde girebilmesi lazım kalp bir takım galatlarla, yanlışlıklarla geceye girerse, gözler, gönüller başka tarafta olursa, gece yatağa mahkum edilmiş olur bedel. Bir dua halinde girmek lazım geceye. Geceye bir muhasebe halinde girmek lazım. Allah bana bugün ömür takviminden bir yaprak verdi. Bugün ben bu yaprağı, bu takvim yaprağını ben nasıl doldurdum? Ne amel işledim? Ne kadar kendimi ne kadar gayriye gayret ettim? Gecenin o örtüsüne, o şekilde bir muhasebe haline girebilmek. Dünyadayken bu muhasebe haline arttırabilmek. Bu şekilde bir seher vakti bir iştahla kalkabilmek. Cenab-ı Hak davet ediyor. Diyor. Bir fani davet etse gideriz. Bir yolculuğumuz olsa gece iki saat evvelden gideriz. Cenab-ı Hak seherlerde istifare ederler buyuruyor. Yanlarını yataklarından kaldırıp haf ve arasında iltica ederler buyuruyor. İnfak ederler buyuruluyor. Gecenin derinliğinden bir kalbin bir şeyler alması lazım. Geceyi bir tevcud namazı, bir istiğfar, bir kelime-i bir salavat-ı şerife, bir tefekkür, ölümü tefekkür, bir Ya Rabbi diyebilmek. Ya Rabbi diyebilmeyi yaygınlaştırmak. Nasıl içimizde cihazlar var, kalpte, akciğer, karaciğer vesaire, bu manevi cihazlarımızı da devreye sokabilmek o seher vaktini günde yaygınlaştırabilmek. Bu şekilde gündüzün bir takım nefsani şerlerinden kendimizi koruyabilmek, vikaye edebilmek. Gecenin gündüzün birbirine döndüğü gibi kalbe hayatımızda bu şekilde bir koruyarak devam ettirebilmek. Kitap ve sünneti hayatımıza bir yaygınlaştırabilme. Salihlerle, sadıklarla beraber olabilme. İstikamet deniyor. Böyle olduğu zaman melekler iniyor. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vadettiği cennetlerle sevinin derler buyuruluyor. Ölümle ilk müjde gelmiş oluyor. Bir bedel dünya bedelinin karşılığı geliyor. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu geliyor. Sonra bu lütuf ediyor Ayet-i Kerime'nin devamında melekler diyorlar ki, biz sizinle dünya hayatındayken beraberdik diyorlar. O oh hayır güzel işler yaparken. Ahirette sizin dostlarınız diyorlar. Yani bir kabir hayatında, ahiret hayatında da bir dost olabilmek. Tabi ikinci bayram müminler için kıyamette olacak. O da ilk okunan Yunus Süre: La hafun aleyhüm ve lahim yâhsenûn'' Cenab-ı Hak o gün Allah'la dost olan kullarına ''Korkmayın, üzülmeyin'' diyecek. Orada dost, dostu olanı himaye edecek. Peki dostluk nedir o zaman? Dostluğun bir tarifini şey yaparsak, dostluk, sevenin sevilende kendi hususiyetlerini görmesidir. Yani şimdi siz bir arkadaşınız varsa kendi hususiyetlerinizi arkadaşınızla gördüğünüz için o kişiyle arkadaşlık yaparsınız. E kendi hususiyetlerinizi o karşısında görmezseniz onu arkadaşlık yapamazsınız. Yakup aleyhisselam 12 oğlundan Yusuf'u kendi iş dünyasını Yusuf'ta gördü. Yusuf'a meyletti. Cenab-ı Hakk'ta cemali sıfatlar hangi kulda tecelli ederse o kulda dost oluyor. Merhamet, şefkat, affedicilik, sabır... Cenab-ı Hak orada gafur ve rahim olan Allah'ın ikramıyla canların çektiği her şey var. İstediğiniz şey orada ise hazırdır buyur. Cenab-ı Hak o dostuna hazırlıyor. Nasıl bir dost dostuna hazırlar? Cenab-ı Hak da o konuda hazırlıyor. Cenab-ı Hak bir ikaz halinde insanları Kur'an ile Allah'a çağıran, Allah yolunu davet eden, ameli salih yapan, Allah'ın emrettiği vazifeleri ifa eden, ve ben Müslümanlardanım diyen, yani İslam şahsede, İslam vakarına temsil edebilen, yeryüzünde Allah'ın şahitliğini temsil edebilen, ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak bizden öyle bir şey istiyor ki, öyle bir tavır istiyor ki, sizde hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten, nehyeden bir topluluk bulunsun, işte onlar kurtuluşa erenlerdi buyuruyor sonra iyilikte kötülük bir olmaz buyuruyor bir ahlak seviyesi bildiriyor sen diyor Cenab-ı Hak kötülüğü en güzel bir şekilde önle bir kötülük varsa onu en güzel şekilde önle kötülüğe kötülükle mukabele etme o kötülüğü en güzel ortadan kaldırmaya çalış o zaman seninle arasında düşmanlık bundan kimse sanki sana canlandan bir dost olur bu tabi kolay bir iş değil zor bir iş bu güzel daha ancak sabredenler kavuşturulur dünya bir sabır cennette sabır yok sabır dünya için ve tevasab bil hak ve tevasab bis sabır Bunu ancak hayırdan büyük nasip bulunanlar kavuşturulur buyuruluyor demek ki daim bir değişen hadiseler karşısında bir muazzeneyi bozmamak dengeyi muhafaza etme eğer diyor şeytandan kötü bir düşünce seni tahrik edecek olursa Billah o zaman hemen Allah'a'sın ya Rabbi sana sığınırım de